Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli arkadaşlar Bugün Salibinin Müfessir Salibinin Cevah-ı Muhisam Fî tefsir Kur'an Tefsirinden Fecr Suresi 1 ve 30. Ayetleri işleyeceğiz inşallah Ders notu Görünmeyen arkadaşımız var mı? Mesela Ayşe Özgen, Büşra Ars, Ekrem Ünal, Melek Özkan ders notunu görebiliyorlar mı? Büşra Ars, Büşra Ars, Ekrem Ünal, Büşra Ars ders notunu görüyor mu? Ekrem Ünal ders notunu görüyor mu? Gülizar Çan ders notunu görüyor mu? Eksem Ünal ders notunu görüyor mu? Eksem Ünal. Peki başlıyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel rahim ve leyalin aşrin ve şef'i vel vetr vel leyli izai yessir. Vel fecri, fecre yemin olsun ki. Buradaki vav, kasem vavıdır. Yani uksumu el fecre manasındadır. Fecre yemin ediyorum. Ve leyalin aşrin, ley, leyal. Leyal, leyl kelimesinin çoğuludur arkadaşlar. On geceye yemin olsun ki, Veşşef'i vetr, teke ve çifte yemin olsun ki, Ve leyli izayesr, akıp giden geceye yemin olsun ki. Cenab-ı Hak bu varlıklara yemin etmekte, dikkatlerimizi bu varlıklara ve bu varlıklarda cereyan eden olaylara çekmektedir. El fecrühüne endel cumhur, bu ayetteki fecr ifadesi Cumhur'a göre, Cumhur'un katında şu manaladır: Hu el meşhuru el malumu el marufu el tali'u kulle Hu el meşhur, yani meşhur bilinen, el maruf yine bilinen manasında. El meşhur bizim Türkçe'de kullandığımız meşhur manasındadır yaygın anlamda, şöhrete ulaşmış manada doğan taliu doğan, her gün doğan, bilinen ve meşhur olan şeydir, fecr. Yani e, fecr, e, tan yerinin ağırma durumuna fecr diyoruz. Ve kâle adnü abbasin ve gayrihü, İbni Abbas ve başkaları şöyle demişler, El-Fecr lezi aksemallahu bihi selatü subhi. Cenab-ı Hakk'ın kendisine yemin etmiş olduğu fecr, Sabah namazıdır. Fakile kayruhazı. Bunun dışında başka duayıetler de var. Raqtul ifile ya lil 10 gece konusunda ihtilaf yapılmış, ihtilafta ihtilafa düşünmüş. Fakile demiş ki el ashrul evvelü min Ramadane. Bu Fecr Suresinin hemen ikinci ayetinde evveli yağını ashri ifadesi geçiyor. 10 geceye yemin olsun ki Bununla ilgili olarak bu hangi on gecedir? Ee, bu konuda ihtilafa düşülmüş. Rakîyle denilmiş ki El Aşrûl Ramazan. Ramazanın ilk on günüdür. <gülüyor> Bir başka rivayette de Rakîyle El Aşrûl -aşr -aşr Ramazanın son on günüdür. Rakîyle Hicce ayının on günüdür. Vakiyle bunun dışında yine başka görüşler de mevcut. Vallaahu alamu bima erade müfessir diyor ki bununla ne murad ettiğini en iyi bilen Allah'tır. Finsa hami nebi sallallahu aleyhi ve sallam'e şeyünfihaza sıyre Eğer şayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih olarak bu konuda bir şey gelmişse o da yine Hazreti Peygamber'e döner. Yani Hazreti Peygamber bu konuda sahih olarak bir ifadede bulunmuşsa sahih bir ifade Hazreti Peygamber'e rivayet edilmişse Hazreti Peygamber'den rivayet edilmişse bu rivayet Hazreti Peygamber'e döner. Yani Hazreti Peygamber'in söylediğidir. Vaktulife <tür> fiş şefi vel vetr ma hıma Vaktulife <tür> iktiraf edildi fiş vel vetr çift ve tek konusunda da iktiraf edilmiş ma -hima. bunların ikisinin ne olduğu konusunda, mahiyetlerinin ne olduğu konusunda da iktirafa düşünmüş. Alâ akvalin bu konuda birçok rivayetler vardır. Ve râvâ İmrânü Hüseyin'in anı nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu qal. İmrân Hüseyin Hz. Peygamber'den rüvayette Efendimizin şöyle buyurduğunu ifade etmiş. Diyas salavatü minha eşşaf'u ve minha el-vatr. Demiş ki, veşşef var bu ayette geçen, veşşef ayvalvetr, tek ve çift olan namazlardır. Bir takım namazlar biliyorsunuz, e, çift rakamlı, yani iki rekattı, dört rekattı, bir kısmı da tek rekattı. Mesela akşam namazı gibi, üç rekat biliyorsunuz. Ve ser yülleyle, gecenin akışı ise, gecenin geçip gitmesi ise, huve zihabuhu ve inkradu. Zihab, gitmek demek. Huve bu, gecenin gitmesi, o gecenin gitmesidir. Ve inkirazuhu, yok olmasıdır. Yani gecenin gidip, yerini gündüze bırakmasıdır. Haza kavrul cumhur. Bu, cumhurun ulemanın görüşüdür. Ve gire el yine denilmiş ki, mana şudur. Ve şefhe yuvel ayetinin manası. iza yesra fihi yani karanlık karanlık o gecede akıp gittiğinde e ne gelir onun peşine? Gündüz gelir. Karanlık akıp gittiğinde. Hal fi zalika kasamul lizi hic. Bütün bunlarda yani vel fecri vel eyamin asrun ve şef'i vel vet vel leyl izaa yasr. <gülüyor> Hal fi zalika lizi hic. Bütün bunlarda lizi hiç akıl sahibi demek liç akıl zihiç akıl sahibi her fî zârike kesemü'l bütün bunlarda bu yemin edilen nesnelerde varlıklarda olaylarda akıl sahipleri için bir yemin değeri yok mudur yani bunlara yemin ediliyorsa bunlarda çok önemli hususiyetler vardır çok önemli özellikler vardır bunlar akıl sahipleri için yemin edilmeye değer nesnelerdir elem terakîfe feâlâ rabbuke biât Rabbinin at kalmine, bir at, ad, adin, at, ad, at ad kalmine. Kavmi. At kalmine neler yaptığını bildin mi? Gördüm mü? İreme zatil aymad. Kazıklar sahibi İreme ve at kalmine neler yaptığını bildin mi? Gördüm mü? Ellatıyla yuklak Müslüman <gülüyor> fil bilad. Bunlar bu ilen, kazıklar sahibi ilen ve at kalmi, e, kalminin bel yap, yapmış oldukları eserler, yapmış oldukları, e, yapmış oldukları eserler hiçbir beldede de yoktu. Elletiyle müyuklat <gülüyor> müstuhafil birat. Yani bu bunların yapmış oldukları, bu kazıklar gibi, bu sanat eserleri gibi eserler hiçbir belde de yoktu. Ve <gülüyor> samud el lazina jabus sakra bilvat. Vadilerde kayaları oyan Semud'a da yemin olsun ki ve Firavune zilevtaad ve yine kazıklar sahibi kazıklar sahibi Firavun'a e, Firavun'a neler yaptığımızı e, Semud kavmine e, neler yaptığımızı gördün mü, bildin mi? Ellezine tagavfil birad bunların hepsi hem Firavun hem Semut kavmi, hem İren, hem Ad kavmi, ellezine tagavu fil bilad, kendi ülkelerinde, ülkelerde isyan etmişlerdi. Azgınlaş, azgınlık yapmışlardı. fe ekte fesad, o ülkelerde, bulundukları ülkelerde, fesadı çokça yapmışlardı. Çokça kötülük yapmışlardı. Çokça inkarda bulunmuşlardı. Çokça insanlara zulm etmişlardı. Bunun üzerine, fesabbe aleyhim rabbu fe sevte bunun üzerine Cenab-ı Hak da فَصَبَّ عَلَيْهِمْ Sabbe, dökmek demektir arkadaşlar. Sabbe aleyhim onların üzerine döktü. رَبُّكَ سَنْا Rabbim, سَعْتَ azab, Azap kamçısını indirdi manasında. Yani e, azap kamçısını onların üzerine indirdi. Azabı onların üzerine indirdikçe indirdi. اِنَّ رَبَّكَ لَبِلْ saat Şüphesiz Rabbin sürekli varlıkları, insanları, insanların neler yaptığını, yaptığı iyi işleri, kötü işleri sürekli gözetlemektedir. Bir saat gözetlemek. هَلْفِ ذَلِكَ خَسَمُنْ لِذِي Bütün bunlarda akıl sahipleri için yemin yemine değer bir durum söz konusu değil midir? اَيْ هَلْفِ ذَلِكَ الْاَقْسَامِ مُقْنِونْ lizi اَقْلٍ Bu yeminlerde akıl sahiplerini ikna edici deliller, belgeler, ifadeler yok mudur? Sümme vekafe taala ala mesari'il Ümemel haliyeti. Ala mesari'il ümmemil haliyeti. Sonra Cenab-ı Hak geçmiş ümmetlerin azap sahneleri hakkında konuştu. Vekafe durmak demek, yani azap sahnelerine geçti. Geçmiş ümmetlerin azap sahnelerine, sahnelerine geçti. Adun, ad kelimesi, ad, ad, kabile tüm bir akıllar. Bir Bilahilaf, yani bir kabile ismidir. Vakta refa fi konusunda ise ihtilafa düşünmüştür. Fakale Mücâhidin mücâhid demiş ki, diğer kabile tıbı aynıha. O da aynen ad gibi bir kabiledir, bir irem kabilenin ismidir. Ve Kâle İbnu İshak, Iran huwa Abu kulliha tamamıyla, bütünüyle, ad kavminin babasıdır. İrem. Ve kâlel-cumhur, cumhur da şöyle demiş, cumhur ulema, İrem, medinetün lehum azimetün, büyük bir e, şehirdir. Büyük bir şehirdir. Kâhnet arad veçhid dehli bir Yemeni. Yemen'de e, zamanla, zaman içerisinde yaşamış, büyük bir e, şehirde yaşayan, bir topluluktur. Yemen'de de zamanın birinde, zamanın birinde yaşamış olan büyük bir şehirde e, yaşamış olan bir topluluktur. Yemen'de de herhangi bir zamanda büyük bir Yemen'in büyük bir şehrinde yaşamış olan bir topluluktur. Vaktul ifeefi tavlihi tarar. <gülüyor> Cenab-ı şu sözü hakkında da ihtilafa düşünmüş. O söz şudur: "Zatil <gülüyor> aymad". Yani direkler sahibi, kazıklar sahibi. Bu kazıklar neymiş? Hemen kâle şöyle diyen kişi İrem Medinetün İrem bir şehirdir diyen kişi için kâle el-imâdu amîdetü'l-hicâreti'l-latî buniya biha. Ee el-imâdu el direklerdir. Amîdetü'l-hicâreti taşların taşlardan oluşmuş dileklerdir Latî buniya biha yani o şehrin kendisiyle imal edildiği taşlardır. Vakıyla el kusurul aliyetü. Yine denilmiş ki bu zât ı imat ifadesi için el kusurul aliyetü yüksek köşklerdir, büyük saraylardır. Evet. Vel ebracu Ebrac kelimesi yuqalu laha imad. Ebrac kelimesine de imad denir. Demen qale İrem'in kabiletün, İrem kabiledir diyenler için de qale şimdi bir şehir olduğunu söylediler. Yani bu şehirdeki sütunlardır. Dikili taşlardır. yontulmuş büyük büyük sanat eserleridir. Demen qale İrem'u İrem'u kabiletün, İrem'in kabile olduğunu söylenlere göre de Kale el yani buradaki zatil-aymati ifadesi inma amilatü dünyanihim ya binalarının evlerinin direkleridir e, sütunlarıdır kolonlarıdır ve inma amilatü buyutihim let yer harune diha veya e, evlerinin çadırlarının direkleridir ki onlarla e, seyahat ederler yani bir yerden bir yere seyahat ettiklerinde. Tekrar o kazıklarının, çadırların kazıklarını dikerler. Fakat buradaki bu, bu şeyin, bu görüşün çok fazla muteber olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü çadır direklerinin, Kur'an-ı Kerim'de zikredilecek değerde olmadığını düşünüyoruz. Yani bunlar daha ziyade çadır direği olmaktan ziyade, ev direği, taşınabilir ev direkler olmaktan ziyade bunların yapmış olduğu sanat eserleri söz konusu edildiğini düşünüyoruz. A'lahu cemaatün, bunu bir topluluk söylemiş, ve damiru fi misluha, ayet-i kelimede geçiyordu ya, lem yuklak misluha fil bilat denildi ya, o müsluhadaki zamir, yaudu imma alel medineti, bu ha zamiri ya Medine'ye racidir, ya ona döner ve imma alel kabileti veyahut da kabileye döner. Elletiylem yukrat müsluha fil bilat, o zaman burada, bu, bu durumda ayetin iki anlamı olur. Yani o irem ve at toplulukları gibi yeryüzünde, bulundukları beldelerde yaratılmış güç, kuvvet yönünden onlar gibi yaratılmış bir topluluk yoktu. Birinci mana böyle olur. E, i̇kinci mana, eğer şehir manasına gelirse, yani topluluk ismi değil de şehir ismi manasına gelirse, bunların yaşadıkları şehirler gibi güzel, e, sanat eserleriyle donatılmış, e, bütün mimari eserlerle e, süslenmiş e, bir şehir yoktu yeryüzünde. Onların yaşadığı o şehirler e, gibi, şehir, herhangi bir şehir yeryüzünde yoktu manasına gelir. Veca bu sahre, bu kelimenin, bu ifadenin manası manahu karakuhu deldiler ve nahatuhu yontular. Demek ki bunlar dağları, taşları e, oydular, deldiler ve buradan kendilerine şehirler yaptılar, evler yaptılar. Sanat eserleri icra ettiler. Ve kanu fi vadihim kad nahatu buyutehum fi hicaretin Onların vadilerinde vardı. Kad nahatu buyutehum fi hicaretin evlerini taştan yontmuşlardı. Onlar vadilerinde bu kabileler evlerini taştan yontarak yapmışlardı. Ve Firavne huve firavunu Musa. O Firavun'dan maksat Hazreti Musa'nın firavunudur. Bak, turife fi ertadihi e, ve firavne zil ertat diye geçiyor ya ayet kelimede. Eee bu er'tad kelimesi hakkında ihtilaf vardır. Takıyla emniyetü hulaliyetü bunun e, demiş ki birinci rivayette bunun yüksek binalarıdır. Demek ki Firavun yüksek binalar sahibiymiş. Yakıyla Cunulduhu Lazine Bihim yüksek bütün Bir başka görüş de e, el kelimesiyle ilgili Cunulduhu Lazine Bihim yüksek bütün mülkehu. Lazine Bihim yüksek bütün Firavunun kendi mülkünü, saltanatını sabit kıldı. Yani onlar sayesinde saltanatını elde ettiği, saltanatını devam ettirdiği askerleridir. Tabii bu görüş, bu ikinci görüş, cunuduhu lezine bihim ülke bu, zayıf görünmektedir. Bizim kanaatimiz vehtul fefiyat tadim feqile ebniyetuhu aliyyatuhu, yüksek binalarıdır. Bu olması daha mantıklı gözükmektedir. Nitekim şu anda da biliyorsunuz Mısır'da piramitler var. Demek ki bu piramitler onun e, yüksek binalarıdır yani ayet kelime de bu piramitlerin kastedilmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Latıla murat ve yine denilmiş ki Ertat da Ertat manası şudur. Ertadu ehbiy asakiri. Askerlerinin gizlendiği binalardır. Ee, yine bina manası burada şey yapıyor ki o bu piramitler biliyorsunuz piramitlerin altında farklı farklı yollar, dehlizler bir takım e, yapılmış yerler mevcut. Yani e, bütün bunlardan anlıyoruz ki ayet kerimede kuvvet de muhtemeldir. Muhtemel diyoruz çünkü kesin olarak bir şey söylemek mümkün değildir. Ama e, günümüze kadar ulaştığına göre bu firavunun e, piramitleri ve bunların altında da birbirlerine geçen yollar mevcut. E, buradan anlıyoruz ki bunlar tabi bu yollar Askerlerinin saklandığı yollar olabilir, barındıkları yollar olabilir. Yani bu anlamlar daha kuvvette muhtemel e, görünebilir. Ve <gülüyor> zükiretri çokluğundan dolayı. Yani bu şekildeki binaları biliyorsunuz piramitler bir tane değil. E, birkaç tane onlar çokluğundan dolayı zikredilmiş ayet kelimede. Kalehü İbni Abbas, bunu İbn <-i> Abbas söylüyor. Ve kale Mücahid, mücahid ise şöyle söylüyor. Kâne yūtidun nâse bi'iltâdin hadîdî. Bu zil evtad dedi, bunu da mücahit söylüyor. Ve Firavun zil evtad. ve zil e, kazıklar sahibi Firavuna Rabbinin neler yaptığını görmedin mi? Elemtere dedi ya. Elem tere keyfe fâle rabbuke bi'ât ilâ mazâtil 'imâd allatî lam yuqraḥ mustahâ fi'l-birr ve Semûd ellezîne ve zil bağla bağlantını kazıklar sahibi firavuna Rabbinin neler yaptığını görmedin mi, bilmedin mi? Evet. Ve <gülüyor> kâle <gülüyor> mücahid, diyor ki kâne yûtidun nâse bi'ertâdin hadidin. E, bu firavun insanları kazığa vuruyordu, bi'ertâdin hadidin demir kazıklara çapıyordu insanları, yani düşmanlarını, e, cezalandırmak istediği insanları demir kazıklara oturtturuyordu. Bu şekilde onları öldürüyordu. O kazıkları onların bedenlerine vuruyordu. Hatta temsüze iler erdi. Ta yeryüzüne çakılıncaya kadar. Yani başından vurup e, ayaklarından, gövdesinden çıkarıp yere batıncaya kadar. veya da onları yere batırıyor. Sonradan getirip onları kişileri kazıkların üzerine oturuyor. Vakıyla gayruhaza ve yine bunun dışında bir takım ifadeler de söylenmiş. Ve sabbı, sab kelimesine gelince, müstâmerun fîs-sûti ve innemâ husse es ve en yüste'are lil Bu ıı, sab kelimesi müstâmerun fîs yani ka, dökmek, akıtmak manasında ve innemâ husse es ve en yüste'are lil Özellikle bu saut ıı, ıı, kamçı kelimesi Kamçı azabı. Geçti ya ayet de Kamçı azabı diye zikredildi. Ben daha lül azabı. Azaptan e, istiare olarak kullanılmıştır. Yani azap kamçısı diyoruz artık biz buna. Veyahut da azabını peş peşe. Yani bir azaptan sonra başka bir azap. Bir azaptan sonra başka bir azap. Böyle durmadan sürekli onların yapmış olduğu o kötülüklere karşı onlara azabını indirdi. İstehare biliyorsunuz arkadaşlar bir kelimeyi e, anlamının dışında kullanmak, bir başka anlamda kullanmak. Yani e, biraz böyle teşbihe kayan, benzetmeye kayan bir ifadeyle kelimenin kullanılmasıdır. Yani kelimeyi asli anlamında değil de biraz daha böyle e, benzetme cihetiyle kullanmaktır. لَنَّهُ <gülüyor> يَقْتَدِي Mine tekrarı ve terdadi malaya yaptığı hissefi velâviyolu, kılıcım ve başka kesici, delici savaş aletlerinin yapmadığı şeyi yapıyor bu azap kamçısı. Çünkü kılıçla siz bir kişiyi öldürürsünüz, ama Cenab-ı Hak eğer suçlu bir topluluğu cezalandırmak isterse, kılıcın ve diğer öldürücü nesnelerin yapmadığının tümünü yapar, onların hepsini cezalandırır yine o yak dedi mün tekrarı ve terdadı. Terdad da tekrar anlamındadır. Çünkü bu savta azap azap kamçısının yani kamçı nasıl böyle sürekli vurulursa, azap nasıl sürekli gönderilirse bu e, ayet-i kerimede de savt azap ifadesi bunu ifade ediyor. Yani sürekli peş peşe azap, durmadan azap manasını ifade ediyor. Sürekli azap gönderdi, azap kamçısını gö gönderdi. E, bu durumda layak dedi hissî kul olarak bu. Kuluç ve başka silah aletlerinin yapmadığını yapmış olur Cenab-ı Hakk'ın azabı. Şimdi mukayese edilebilir mi? Siz kılıçla üç kişi ödürürsünüz, beş kişi ödürürsünüz ama Allah'ın azap kamçısı geldi herkesi cezalandırır. Ve kâle bâdül bir takım mukaçılar demişler ki es huna hüne mastarun bu ayet kelimedeki salt sevt mastardır. min-sâte yesût-u izâ halate, yani karışık azap. Sadece bir türlü azap değil. Değişik değişik azap türlerini Cenab-ı Hak gönderdi. za halete karışık olduğunda fekennehu kale haltu azabin karışık azap. Sanki Cenab-ı Hak şöyle dedi. Savte azap demek haltu azap. Azap kamçısı. Yani bir çeşit azap değil. Birden fazla azap. Azabın karışık hali. Bazen gökyüzünden diyelim ki işte çok şiddetli yağmurlar yağdırarak. Bazen işte toprak kayması olarak, bazen e, karanlık bulutlar göndererek, bazen e, işte e, gökyüzünden e, işte volkanların patlamasıyla mesela depremle ve diğer azap türleriyle Cenab-ı Hak karışık bir şekilde azap etmiştir. Kale İbnül Enbari, İbnül Enbari diyor ki, inna rabbekele bir mirsad inne rabbekele bir mirsadın manası, huve cevabul kasemin Evet, evet. Elam terkeif efâla Rabbu keb el fajri ve layal mushi ve shafi ve lat ve liyti ve el fizar sonra devam ediyor. Elam terkeif efâla Rabbu kebiyat iramazatir aymat. Buranın cevabı inna Ve bir başka görüşte de denilmiş ki cevap mahsustur. Yani cevap yoktur burada ve cevap her fizalike. Bir başka görüşte cevabın her fizalike olduğunu söylemiş. Ve her bi mana inne. Ve leyse bir şey değil. Yani inne anlamındadır. o da eee yani bu yeminlerde bu yeminlerde Yemin etmeye değer bir şey yok mudur manasında? Yok mudur manasında? Ben mirsadu, mirsad kelimesine gelince e, evet, ben mersadu, mirsadu, mirsadu merdiur rasti mirsad, gözetleme yeridir. قاله bir takım lugaçılar bunu söylemiş. Ey ennehu taala, yani Cenab-ı Hak enge lisani külli gailin her konuşanın e, lisanı, e, her konuşanın yanındadır. Lisanı yanındadır. Ve mersedin likulli failin, her işleyenin, e, işleyeni de gözetlemektedir. Yani Allah her konuşanın konuşmasını da, her e, iş yapanın, e, bir amel eylemiyi veya kötü iş yapanın da yaptığı işli sürekli gözetlemektedir. Ve alimel abdu kul bildiğinde, Enne mevla mabla mabluhu lahu şunu bildiğinde Rabbim mevlasının sürekli kendisini gözetleme halinde olduğunu bildiğinde kur ve damet muraqabatuhu fil fuad o e, Cenab-ı Hakk'ın gözetleyiciliği e, sürekli o kalb, kişinin kalbinde devam ettiği sürece haderehu'l kaufu vel hazru hiç şüphesiz hiç la muhalete hiç şüphesiz demek arkadaşlar hiç şüphesiz korku ve sakınma o kişiyi Allah'ın huzurundaymış gibi bir konuma getirir. Kar Abu Hamid filihiyayi, Abu Hamid dediği Muhammed Gazali, İhya adlı kitabında şöyle demiş: "Ve bir hasa bir marifetir, adli oyu bir kulun nefsinin ayıpları oranınca." Rabbini bilmesi ve marifeti Celali rabbihi ve kulun yani nefsindeki kusurlar oranınca, kusurlarına yönelik olarak Rabbini bilmesi ve marifeti bicelali rabbihi kulun kendi nefsinde olan ayıpları bilmesi cihetiyle, bilmesi hasebiyle ve marifeti bicelali rabbihi Rabbini, yüce Rabbini bilmesi oranınca ve talihi, yani Cenab-ı Hakk'ı yüceltmesi ve istihnaihi ve onun büyüklüğünü, zenginliğini bilmesi ve ennehu la yüsel amma yüfer, hiç şüphesiz ki burası bir ara cümledir. ve ennehu la yüsel ve amma yüfer, yani Cenab-ı Hakk'ın yaptıklarından hiçbir şekilde hesaba çekilemeyeceğini çekilemez. Bunu bütün bunlara bilmesi, tekunu kuvvetu kafifi kişinin kulun korkusunun kuvveti olur. Faqfun nasili Rabbihı aarifuhüm bir nefsi ve bir Rabbih. Dolayısıyla insanların Allah'tan en çok korkanı aarifuhüm bir nefsi ve bir Rabbih. Nefsini ve Rabbini en iyi bilendir. Tekrar okuyorum orayı. Faqfun nasili Rabbihi, insanların Rabbinden, e, e, insanların kendi Rabbinden en çok korkanı, Rabbinden en çok korkanı, arafunun bir nefsi ve Rabbi, nefsini ve Rabbini bilenlerdir. En çok Allah'tan korkan, en çok nefsini ve Rabbini bilendir. Yani nefsini bilirse, Rabbini bilirse. Elbette ki bu kişi insanların Allah'tan en çok korkanıdır. Ve lize sallallahu aleyhi ve sellem, bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş, اَنَا اَخْفَفُ اَخْفَفُكُمْ لُلّٰهِ أَحْفَفُكُمُ Ben sizin Allah'tan en çok korkanınızım. Ben sizin Allah'tan اَخْفَفُكُمُ Ben sizin Allah'tan en çok korkanınızım. Velizar, taala ta bu yüzden Cenab-ı hak bir başka ayet de şöyle buyurmuş. İnname yakhşallahu min ibadihi el -ulemâ. Hiç şüphesiz Allah'tan hakkıyla ancak alim kulları korkar. Alimler yani bilenler e, Allah'ın varlığını bilenler, birliğini bilenler, kuvvetini bilenler, hikmetini bilenler, ayetlerini bilenler, ahirete gerçek anlamda inananlar Allah'tan korkulur. Summe kemuletu maarifatu sonra kul Rabbini bildikçe nefsini bildikçe marifet mükemmelleşir yücelir ve evresetil halfe ve ihtirakal kalbi bu marifette korkuyu Allah korkusunu miras bırakır kişinin kalbinde ve ihtirakal kalbi ve bir de kalbin yanmasını yani gönlü ve kalbi Allah aşkıyla yanar Allah korkusuyla tutuşur, Allah korkusu ve kalbin Allah korkusuyla, Allah sevgisiyle, Allah'a saygıyla yanmasını kula miras bırakır. Marifet, yani yani Allah bilinci mükemmel olduğu zaman, ثُمَّ اِذَا كَمُولَتِ الْمَعْرُفَةُ Allah bilinci mükemmel olduğu zaman, yüksek seviyeye çıktığı zaman Allah korkusunu bu, Allah bilinci Allah korkusunu kişiye miras bırakır ve kalbi, bir de kalbin yanmasını, gönlün yanmasını Allah korkusuyla, Allah sevgisiyle, Cenab-ı Hakk'ın yüceliğini, büyüklüğünü, merhametini, adaletini düşünmeyle bütün eylemlerini, bütün sözlerini ona göre yapar. Sume yufidu aserul khurqati min al kalbi alar beden. Sonra yufidu akar, aserul khurqati yanma eseri, yanma izi akar min al kalbi, kalpten al bedeni, bedene akar. Çünkü kalpte bu marifetullah bilinci, bu kalbin, gönlün Allah korkusuyla yanması söz konusu olunca bu kalpten çıkar, bedenin, vücudun diğer azalarına da sirayet eder. <gülüyor> yani kişi sadece iç dünyasında Allah'tan korkmaz. Dış dünyasında da, eylemlerinde de, gözüyle, kulağıyla, eliyle, ayağıyla da Allah'tan korkar. Bu marifetullah eline, ayağına, bütün vücut organlarına e, e, yerleşir bu marifetullah. Bina'l-i fetenqami'o şehevatü. Bu durumda da şehvetler kontrol edilir. Yani kişiyi olumsuz yöne sevk eden o şehvetler, şehri duygular da kontrol altına alınır. Ve tahteriku bir kafü korkuyla da gönlü yanar tutuşur durur. Ve yahsul filkal bir ezbebulu ve kushu ve zillet ve is is istikanetu. Ve kalpte hasle yahsul oluşmak filkal bir kalpte oluşur. Ezbebulu boyun eğmek ve kushu Allah'a e saygı duymak ve zilleti yine o da e boyun eğmek manasında ve istikanetu da. İtminan, itminan, boyun eğmek, Allah'a saygı ve Allah karşısında kişinin kendi haddini bilip küçük küçüklüğünü düşünmesi kalpte oluşur. Ve yasirul abdu kul olur, müstavay bel haemmi bi kafifi ve nazarifi khatiru akbati. Kul o, o durumda, böylesi bir durumda yani marifetullah birinci en yüksek seviyeye ulaştığında kul hem iş dünyasında hem dış dış dünyasında Allah'a karşı sevgi, saygı boyun eğer sevgi ve saygı besler, boyun eğer itibinan durumuna geçer veya sirrul abdu kul olur müstevaybel hem mi yani kederle dolmuş olur bir Allah'tan korkusuyla. Bir keder içerisinde olur. Şımarık hareketlerde bulunmaz, bulunmaz. Kibirli davranışlarda bulunmaz. Kendini beğenmez. Allah'a karşı haddini bilir. Ve nezeri sürekli bir düşünce halinde olur. Fi kateri akibetihi, kendi akıbetinin, kendi sonucunun tehlikelerini düşünme ve Allah'tan korku, Allah'tan korkuya dayalı bir keder içerisinde bulunur. İstevâbe bu kapsamak. Yani kulun kalbini ve bütün vücut organlarını Allah korkusuna dayalı bir keder, bir üzüntü kaplar. Ve nezeri fî kateri e, akibetinin de tehlikeli e, olacağını düşünür. Her hareketini buna göre yapar. Yani ben eğer Allah'a karşı bir saygısızlık edersem benim sonucum kötü olur der ve onu düşünür. فَلَا يَتَفَرَّغُوا لِغَيْرِهِ Başkasına da, Allah'tan başkasına da bağlanmaz. لَا يَكُونُ lehu شُغْلٌ Onun için başka bir meşguliyet yoktur. Böylesi bir kişi için. إِلَّا <gülüyor> الْمُرَاقَبَةُ Sadece Allah'ın şu düşünce hasıl olur. Allah beni gözetliyor. Ben Allah'ın gözetimi altındayım. Böylesi bir mürakabe. Yani kişinin Allah'a mürakabe, kişinin Allah'a olan bağlılığı. Allah beni gözetliyor. Ben de Allah'ın murakabesi, gözetimi altındayım. Düşüncesi bu kişiye e, hakim olur. Ve muhasebetü, ben Allah huzurunda hesap vereceğim. Ne yapıyorum, nasıl yapıyorum diye düşünür. Muhasebe, hesap verme düşüncesi endişesi. Ve mücahetedü, ve sürekli nefsinin e, kötü istekleriyle cihad etme, mücahede gayret gösterme, e, bunlarla uğraşma düşüncesi kişide egemen olur. Ve dinletü ul enfaz Nefsinin cimcirliklerinden sakınma söz konusu olur böylesi bir kişi için ve ve bir de geçici zevklerden uzaklaşmayla sürekli uzaklaşmaya dayalı bir muhakabe, muhasebe ve müjahede böylesi bir kişi için söz konusu olur. Ve muhakatin nefsi fil katarati ve kututati ve kutuati ve kelimati. Ve muakazetün nefsi, nefsini hesaba çekme düşüncesi e, sürekli bu kişinin zihninde olur. Yani ve la yakunu lehu onun için başka bir meşguliyet olmaz. Hangi meşguliyet olur? Muakazetün nefsi, nefsini hesaba çekme e, meşguliyeti söz konusu olur. Fil düşüncesinde, vel hutuvati attığı adımlarda, vel kelimati konuştuğu sözlerde, bütünüyle Allah'ın hesaba çekmesi, geçici zevklerden, kişinin uzaklaşması, nefsinin cimriliklerinden uzaklaşmasına dayalı bir mücadele, bir muhasebe, bir murakabeye dayalı bir meşguliyeti söz konusu olur. Bunun dışında bir meşguliyeti yoktur. Sunna sonra şöyle dedi müfessir. Galen şey İmam Gazali Galen en mehulaten qam ve şeyin kema tanqamü bi naril Şunu bir ki diyor. Şehvetleri eee hiçbir şeyi kontrol altına al al alamaz. Şehvetler hiçbir şeyle kontrol altına, kontrol edilemez. Camatan kameo binaril Korku ateşi ateşinin kontrol altına aldığı gibi e, şehvetleri hiçbir şeyi kontrol edemez. Ne demek istiyor burada? Yani şehvetler korkuya dayalı, korku ateşine dayalı bir kontrolle kontrol altına ancak alınabilir. Bir insan korkmazsa şehvetine e, e, yapacağı kötülüklere e, kötülükleri kontrol edebilir mi? Böyle bir şey düşünülebilir mi? Korku ateşi. Yani ister bunun korkuya dayalı bir gönüldeki ateş olduğunu düşünün, ister cehennemdeki ateşten kork, korkma duygusu ancak kişiyi olumsuz düşüncelerinden, olumsuz davranışlarından ve şehvetlerinden alıkoyar. Olumsuz anlamdaki duygularından, şehri duygularından alıkoyar ve onları kontrol altına ancak bu korku ateşi onları söndürebilir, kontrol edebilir. İntiham. Burada bittiği şeyden alınan alıntı İmam-ı Gazali'de. فَاَمْمَلْ insan اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ Rabbi insanı bir takım sıkıntılarla, belalarla, musibetlerle imtihan ettiğinde iptela, imtihan etmek. fe bu e, imtihan edip de ona e, ikramda bulunduğunda büyük büyük nimetler verdiğinde ona değer verdiğinde mal, mülk, servet verdiğinde makam verdiğinde ve neamehu onu nimetler, nimetlendirdiğinde fe yabhulu rabbi ekreme. Bu kişi nedir? Yani aslında burada şunu ifade etmek istiyorum. Bütün bu ikramlar, bütün bu nimetler, bütün bu mallar, bütün bu makamlar, bütün bu e, Cenab-ı Hakk'ın sayamayacağımız nimetlerinin tümü bir e, Cenab-ı Hakk'ın bir imtihanının sonucudur. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bakın dikkat ederseniz hemen ayet kelimede şunu söylüyor. فَاَمَّرْ اِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ Rabbi insanı bir takım şeylerle İptilay ettiğinde, bir takım şeylerle denediğinde, imtihan ettiğinde, tecrübe ettiğinde, ettiğinde e, edip de fe bunun sonucunda demek ki bütün kazanımlarımız, malımız, mülkümüz, canımız, şerefimiz, haysiyetimiz, Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nimetlerin tümü bir imtihan vesilesidir. Ve bunun sonucunda da ona ikramda bulunduğunda ve neamehu ona nimet verdiğinde... Fequlu Rabbi akrema. O kişidir ki Rabbim bana ikramda bulundu, bana değer verdi Ve Ve amma izemettalahu ve yine Cenab-ı Hak bir insanı e, imtihan ettiğinde, imtihan eee imtihanın gereği olarak eee fekad ra'aleyhi rizqahu, rızkını daralttığında yani nimetlerden bir kısmını kısıtıldığında fequlu Rabbi ehana. Bu bu kişidir ki Rabbim beni basit ve değersiz bir varlık konumuna düşürdü. Halbuki burada dikkat ederseniz her iki ayette de fe emmel ihsanu rabbuhu ee, yine birinci ayette böyle diyor. İkinci ayette ve emma izan yani rızkın kısıtması, kısılması Allah tarafından kısılması nimetlerin kısılması bir takım e, bedeni arızaların olması, bir takım e, Cenab-ı Hakkı nimetlerinin tam anlamıyla üzerinde, üzerimizde görünmesi de görünmemesi de bir imtihan vesilesidir. Yani mal mülk sahibi de bunun imtihan olduğunu bilecek. Fakir, fukara veya bir takım e, bedeni eksiklikleri olan da bunun bir imtihan olduğunu bilecek. Böyle bir durum söz konusu olduğunda كَلَّا بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَت۪ينَ Cenab-ı Hak diyor ki bakın yani biz nimet verdiğimizi de imtihan ediyoruz. Rızkını kıstığımızı da imtihan ediyoruz. Fakat bu imtihanın bir takım sebepleri vardır. Bir takım sonuçları vardır. Niye? Hayır. İş sizin düşündüğünüz gibi değil. Yani sizin bir takım Cenab-ı Hak size bir takım nimetleri vererek sizi değerli kıldı veya bir takım nimetleri kısarak sizi e, basit ve değersiz kıldığını düşünüyorsanız, hayır, bu öyle değil. Ben, bilakis, la tükrimûnel yetim, siz her halükarda e, yetime, ikrama, ikramda bulunmuyorsunuz. Demek ki nimet sahibi olmak da, nimeti kaybetmek de e, fakir insanlara, yoksul insanlara, yetim insanlara ikramda e, bulunmanın, bulunmakla alakalı bir durum söz konusu. Yani her halükarda Yetime ikramda bulunmak gerekir. İster zengin olalım, ister fakir olalım. Kalla bella tükrimunel yetim. Vela tahaddune ala taamil miskin. Ve siz miskinleri doyurmaya da teşvikte bulunmuyorsunuz. Hadde teşvikte bulunmak. Vela tahaddune teşvikte bulunmuyorsunuz. Ala tahamil miskin. Miskin olan yani yoksul, fakir kişilerin doyurulmasına, yedirilmesine, içirilmesine de teşvikte de bulunmuyorsunuz. Başka, burada zımnen, e, hatta zımnen değil, açıkça diyelim, zımnen demeye de gerek yok. Burada doğrudan doğruya şu ifade söz konusu. Yani bu ikinci ayette, e, hatta bir, bir ve ikinci ayette irtibatlı olarak düşündüğümüzde, eğer Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlerin, üzerimizdeki nimetlerin artırılmasını istiyorsak, bir, yapmamız gereken iş, bir, yetimlerde ikrama, ikram, ikram, ikramda bulunmak, yetimin hukukunu gözetmek. iki miskinlerin yedirilmesine, doyurulmasına, içilmesine yardımcı olmak, teşvik etmek, yapmak bütün bunları. Ee, ve eğer rızkımızın eksilmesini de istemiyorsak da, yine bunları yapmamız gerekiyor. Ve tek kurune turase eklen lemma. Eti ve siz mirası da haksızca yiyorsunuz. Yani miras meselesinde mesela bazen oluyor ki bir kardeşin birisi diğerine zulmediyor. Bir amcanın çocuğu başka amca çocuklarına zulmediyor. Mirası da haksızca yiyorsunuz. Demek ki mirası haksızca yemek, miskinlerin doyurulmasına teşvikte bulunmamak, onları doyurmamak, yetime ikramda bulunmamak rızkın, Daraltılmasına sebeptir. Yani bu ayete bağlı olarak, çünkü pek peş peşe geliyor. Ayetler birbirleriyle irtibattı. Rızkın daralmasına sebeptir. Rızkın genişlemesine sebep, sebep de e, mirası hakça, adaletçe bölüşmek, miskinlerin yedirilmesine teşvikte bulunmak ve bunu yapmaksa sadece teşvikte bulunmak da değil. Yetimlerin, e, yetimlere ikramda bulunmak da rızkın artması için bir vesile dir diyebiliriz doğrudan doğruya yani. başka ne var insanın rızkının kısılmasına sebep olan veya yani bu imtihanı madem ki rızkın olması Cenab-ı Hakk'ın bize ikramda bulunması da veyahut da Cenab-ı Hakk'ın bu ikramlarının kısması da madem ki imtihan vesilesidir başka bu imtihan vesilesiyle ilişkili olan durumlar nelerdir وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّةً Ve siz malı aşırı bir sevgiyle seviyorsunuz. Yani mal sevilebilir. E çünkü insan kendi idaresini, çoluk çocuğun idaresini onunla yapabilir ama aşırı bir sevgi, mala karşı, aşırı düşkün olmak doğru bir şey değildir. كَلَّ اِذَا dükketil, erdu, dekken, dekka Bütün bunları yapıyorsunuz dünya hayatında ama şunu biliniz ki ahirette e, kıyamet koptuğu zaman bu işler sizin düşündüğünüz gibi olmayacaktır Kerla Hayır bildiğiniz gibi değil düşündüğünüz gibi değil bu kella kendinden önceki e, durumu olumsuz diyor güzeltüketillerdu dekken de yeryüzü param parça parça parça e, olduğunda yer yeryüzü e, parçalandıkça parçalandığında e, bu işin böyle olmadığını yani mal sevgisinin, aşırı mal sevgisinin bir anlam ifade etmediğini, malı, mirası haksızca yemenin e, hiç de iyi bir şey olmadığını, e, miskinlerin doyurulmasına teşvikte bulunmamanın çok kötü bir şey olduğunu, yetimlere ikramda bulunmamanın veya yetimin hakkını, hukukunu gasp etmenin hiç de iyi bir şey olmadığını göreceksiniz. Yeryüzü paramparça edildiğinde. Ve kablulu Subhanahu Cenab-ı şu sözüne gelince, fenler insan üzerine iptalahu Rabbu'u, insanı Rabbi bir takım şeylerle imtihan ettiğinde bu ayetin manasına gelince, zekerat alafi hazil ayeti Cenab-ı Hak bu ayette zikretti, maqānat Qurayshin Qurayshun takoluhu ve tasta dilu bihi ala ikramillahi ve ihanetihi l-abbihi. Quraysh kabilesinin e, Cenab-ı Hak'ın Hazreti Peygamber'e yapmış olduğu ikramlar veya onu e, değersiz kıldığı e, durumlarda delil getirdiklerine e, getirdikleri e, getirerek e, konuşmuş oldukları e, sözleri ifade ediyor Cenab-ı Hak. Yani Allah Hazreti Peygamber'e Cenab-ı Hak e, bir takım ikramlarda bulununca ileri geri konuştular veya işte e, zaman zaman Hazreti Peygamber ve yanında bulunanların rızkını kıstığında yine geri geri konuştular. Cenab-ı Hak bu ayet kelimelerde zekere taala fi hazir ayeti makânet kureishün takûluhu kureishin demiş olduğu şeyleri anlattı ve tesseddilû bihi ala ikramillahi ve ihanetihi la Cenab-ı Hak'ın kuluna ikramı ve onu değersiz kılmasına yönelik olarak delil getirdiler. Yani <gülüyor> bak işte burada bize nimet verdi, ona nimet verdi, bak işte burada nimetimizi kıstı, işte muhammed Rabbi terk etti, ona nimet vermedi gibi bir takım şeyler konuşuyorlar. Bununla ilgilidir diyor. Ve câhâzı tevbîku fil âyeti li cinsin insan Her ne kadar Kureyş kabilesinin yani böyle bir düşüncesi varsa da bu kınama "Fe men ibsanallahi yanab taleahu rabbuhu <gülüyor> rabbi rabbi Kureyş'e de nitekim Kureyş şiirlerinde de ifade edildiği gibi onlara da Cenab-ı Hakk'ın birçok e, ikramları bulunmuştu. Allah verince "Rabbim bana ikramda bulundu. Allah kısınca "Rabbim beni terk etti. Rabbim bana değer vermedi." diyorlardı. Hem kendileri için hem diğer insanlar için. Zekeriya taala evet. Reca hazretü biku filayeti cinsil insan. Burada e, müfessir diyor ki bu kınama insan cinsine yöneliktir. Yani bütün insanlar aslında böyledir. Sadece belli bir grup insan, belli bir e, kabile, Kureyş, Müreş değil. Herkes böyledir. Iz kad yak yaqau bazı müminîn fi şey'in fi hazal çünkü müminlerden bu anlamda bir kısmına böylesi bir niyet, böylesi bir temayül söz konusu olduğunda evet olduğunda mümin insan da düşünür. Yani mümin olan da böyle düşünür. Ona Cenab-ı Hak nimet verdiğinde şunu söyler. feekulu rabbi ekrem Rabbim bana ikramda bulunur. Böyle bir eğilim içerisine girer, temayül içerisine girer. el eğilim, niyet, temayül demek, demektir. Ve e, Rabbi onun e, bir takım nimetlerini, rızkını veya bir takım nimetlerini e, kıstığı zamanda e, feyakulu Rabbi -e hanen Rabbim beni değersiz kıldı, bana değer vermedidir. Bu müminler de böyle söyler. Mümin olmayanlar, yani bütün insanlarla aslında böyle söylerler. Ve telahu manahu iktaberefu. İbtila kelimesinin anlamı iktabere. Yani imtihan manasındadır. İmtihan etmek etmektir. İktabere e, e, denemek, imtihan etmek manasındadır. Ve naamehu nimet vermek. E caalehu Naame kelimesinin manası onu nimet sahibi kıldı demek. Kudire bir takfîd dali, bir takfîfî dali, e, ayet-kerimede geçiyordu ya. Ve ama izan mepthala hufa kadera aleyhi. Bu kadera kudire şeklinde de okunmuş, bir takfîfî dali, e, bir mana dayyaka, darattığında, darattığında, sunnaqale taala sonra Cenab-ı Hak daralttığında anlamdadır. Sonra Cenab-ı Hak şöyle diyordu: Kella hayır redden ala ve ve mu'takidi. Onların sözlerini ve itikatlarını, inançlarının yanlışlığını Cenab-ı Hakk'a reddediyor. Hayır. Yani siz bunu böyle söyleyip söylüyorsunuz ama bütün bunlar aslında bir imtihan vesilesidir. Bir de bir imtihan vesilesidir. Hem de siz şunu da düşünmüyorsunuz. Yetimlere iyilikte bulunmuyorsunuz. Miskinlere yedirilmesine teşvikte bulunmuyorsunuz. E demek ki biz buradan doğrudan böyle şunu anlıyoruz. Yetimlere ikramda bulunma ile Allah'ın nimetlerinin artması arasında doğrudan bir bir bağlantı vardır. Yani siz yetimlere ikram ederseniz ben nimetlerimi artırırım. Siz yoksulların yedirilmesine teşvikte bulunursanız onları yedirir, içirir, doyurursanız ben nimetlerimi artırırım. Ve siz mirası haksızlıkla yemezseniz ben nimetlerimi artırırım. Ve siz aşırı bir sevgiyle mala, düşkün olmazsanız nimetlerimi artırırım. Bunun aksi nedir? Nimetlerimi hangi sebeplerden dolayı kısarım? Eğer bütün bu söylediklerimizi yapmaz, bunların tersini yaparsanız o zaman ben nimetlerimi kısarım diyor. İşte kerla dedik ya redden ala gavlihim ve muatakidihim. Onların itikatlarını ve sözlerini reddetmeye yöneliktir bu kella ifadesi. Zaten biz de biraz önce dersimizin birkaç dakika önce dersimizi işlerken demişti ki, önceki anlamları nefh ediyor. Yani siz böyle böyle düşünüyorsunuz, böyle böyle diyorsunuz ama işçiler sizin bildiğiniz gibi değil anlamında. Eyleyse ikramullahi ta'ala ve ihanetü kezalike yani Cenab-ı Hakk'ın insanları değerli kılması, değersiz kılması veya onlara ikramda bulunması böyle sizin düşündüğünüz gibi, bildiğiniz gibi, söylediğiniz gibi, söylediğiniz gibi konuştuğunuz gibi değildir emme bu ancak bir imtihandır bir denemedir bir sınamadır bir imtihandır tahakkum mena bi'l zenginlikle imtihan edilenin hakkı en yeskure ve yuti'a şükretmesidir ve yuti'a itaat etmesidir Allah'a itaat etmesidir ve mena fakri fakirlikle imtihan edilenin hakkı ise en yeşküre ve yesküre. Şükretmesi ve sabretmesidir. Ve emme ikramullahi fehüve bit takva ve ihanetühü febil masiyeti. Dikkat ederseniz bu cümle çok önemli arkadaşlar. Cenab-ı Hakk'ın ikramı takva ile olur. Kulun takva sahibi olması ile olur. Takva ehli olması ile olur. Yani Allah'ın emirlerini ne? takva nedir? Cenab-ı Hakk'ın emirlerine bütün gücüyle sarılır, yasaklarından bütün gücüyle sakınması, bu konuda bir endişe taşıması, bir korkusunun olması. Ve ihanetühü fe bir masiyeti. Cenab-ı Hakk'ın bir kişiyi değersiz kılması, rızkını, malını, mülkünü e, alması da kulun masiyetine bağlıdır, günahlarına bağlıdır. Yani Allah durup dururken bu anlamda hiç kimseye e, zulmetmez. Her halükarda, her halükarda, hem nimet içerisinde bulunduğumuz zamanlarda da, nimet içerisinde bulunmadığımız zamanlarda da, her halükarda Cenab-ı Hakk'ın bizi gözettiğini bilmeliyiz. Ve bu her ikisinin de e, varlığın da, yokluğun da bir imtihan vesilesi olduğunu bilmeliyiz. Varlıkta mutlaka şükür ve itaat, e, yoklukta da mutlaka yine her halükarda e, şey, e, hem şükretmek hem itaat etmek hem de sabretmek zorundayız. Ve taami, tam kelimesine gelince fiha hazir ayeti, bu ayetteki taam kelimesine gelince ara e, "Ala tahaddune ala taamin dediği ayet kelimede. "Bimaana ta itam." Tam bir manayı tam yedirmek, içirmek. Taam normalde yemektir. İtam e, yedirmektir. Dolayısıyla Müfessir şunu diyor: Taam fi hazir ayeti bir mana itaam yani e, yedirmek anlamındadır buradaki taam an kelimesi. Zaten ayet kelimenin e, ifade ettiği bağlamdan da o anlaşılıyor, manadan da o anlaşılıyor. Sunna adde dalehim cidehum fi ekli turasi. Sonra Cenab-ı Hak e, onların mirası yeme konusundaki gayretlerini saydı ve tekluhune turasi eklenen ma dedi ya lannan kyanu la yuveresuna nisa ve la sugaral çünkü o kureştiler o müşrikler o, onlar o insanlar eee kanu la yuveresuna nisa kadınları mirasçı etmezlerdi. Mirastan kadınlara pay yoktu, mal yoktu, mülk yoktu, hiçbir şey yoktu. Ve la sugaral küçük çocuklara da vermiyorlardı. Hem kadınlara hem de küçük çocuklara kız olsun erkek olsun ve inna ma men ve yahmil halzate. Malı kime veriyorlardı bu miras malını? Ve inna ma kana yakuzul malen malı alıyordu men yuqatilu, savaşan kişi. Yani küçükler savaşamadığına göre onlara mal yok. Kadınlar savaşa gitmediklerine göre onlara da mal yok. E kim alıyor? Büyükler alıyor. Yakuzul malen yuqatilu savaşan kişi malı alıyordu. Ve yahmil halzate mülkü himaye eden, mülkü koruyan kişi ancak mal alıyordu. Vel lemmi, el vel e, ve lım aljemu ve lıf ve takılınan turası ekle lım lım alım aljemu ve lıf kelimesinin anlamı da toplamak ve dağıtmaktır. Yani bütün gücünüzle, bütün benliğinizle miras malını topluyorsunuz, ondan sonra bu malı e, yerli yerince değil kendi keyfimize göre saçıp savrup dağıtıyorsunuz. Yani haksızca hem toplamanız haksızca hem de dağıtmanız haksızca yemeniz, içmeniz haksızca. Kalır Hasan hu ve en yah kuzefir mirası hazda hu ve hazda geyli ve tek bulunur tura se eklenen şudur en yah kuzefir mirası mirası mirası almasıdır hazda hu payını ve hazda geyli hem kendi payını alıyor. Hem de başkalarını. Kadınların payını alıyor. Küçük çocukların payını alıyor. Küçük kızların, küçük erkeklerin payını alıyor. E, savaşamayan bütün kişilerin payını alıyor. Velcemmu elkesiru şedidu. Çok fazla manasında elkesiru şedid çok fazla. Yani çok fazla malı, mülkü, mirası topluyorsunuz. Ondan sonra da onları haksız bir şekilde dağıtıyorsunuz veya kendiniz e, harcıyorsunuz. Veca'ı Rabbuka vel meleku saffen saffa. Ve cae Rabbinin emri geldiğinde, yani cae emru rabbüke'dir bu cümlenin takdiri. Rabbinin emri, hükmü geldiğinde, geldiğinde ve melekü saffen safla melekler de saf saf dizildiğinde, bu hangi gün olur, bu ne zaman olur, yani kıyamet günü geldiğinde ve melekler de saf saf dizildiğinde, ve ciye yevme izin bir cehenneme, o gün kişi e, cehenneme getirilir, Yevme izin yetezekkerül insan, işte o gün insan her şeyi e, e, her şeyi hatırlar. Burayı bir daha okuyorum bu ayet-i kerimeyi. Ve ciyye yevme izin bi cehenneme, cehennem o gün, o korkunç günde getirilir. Yevme izin yetezekkerül insan, o günde getirilir. İnsanların tabi caizse önüne konur, cehennem insanların önüne konur, konur. E tabi insanlar da orada, oraya getiriliyor. Cehennem de getirilmiş. Yetezekkerül insan, yevme izin yetezekkerül insan, o gün insan artık her şeyi anlar, her şeyi hatırlar. Ha, ya bu dünya hayatındayken söyleniyordu, bahsediliyordu bugünden, kıyametin olacağından, cennet denilen bir yerin, bir makamın, bir mekanın olduğundan, cehennem denilen bir yerin olduğundan bahsediliyordu. Ha demek ki bu oymuş. Yetezek yerül insan işte o korkunç günde, o dehşetli günde, buradaki arkadaşlar yağın kelimelerinin nekre olarak gelmesi o günün korkunçluğunu, o günün şiddetliğini, o günün, günün dehşetini ifade ediyor. Yani o kadar büyük, dehşetli bir gün ki bunu tahayyül etmek, tasavvur etmek, algılamak, idrak etmek mümkün değil. Onun için bunlar hep böyle nekre getirilmiş. Yevme izin ya tezekkeru'l insan o gün insan o korkunç günde o dehşetli günde hatırlar anlar ve nalehuzikra. Artık onun için anlamanın bir faydası olabilir mi? Ve nalehuzikra'nın anlamı artık e, anlaması, anlamak fayda verir mi manasındadır. Ve kavlu teala Cenab-ı Hakk'ın şu sözüne gelince becer Rabbike manahu ca ve kadahu. Cenab-ı Hakk'ın emri ve hükmü geldiğinde emri ve hükmü geldiğinde ve Paale Münzir İbn Saidi manahu zuhuruhul halqi meca ee, rabbike'nin manası Said bin Münzir demiş ki Cenab-ı Hakk'ın e, varlıkların huzuruna çıkması varlıklara görünmesidir. Künalete işte orada. Vel meleku vel meleku diye safa diye geçiyor diyor kelimede. Ve merakı ismi cins cinsin yürüyebihi cemiyat melaiket melaiket. Bununla cins ismidir, cins ismi yani belirli bir melek grubu değil, bütün melekler, bütün melekleri melekler bu ifadeyle kastedilmiştir, canavar murad etmiştir. Ve safen saf saf demek, ey sufufen, haular erdi yaunur ciyameti alamat akademe figiri hazar mevlai. Bu ayet kelimenin dışında da diğer yerlerde de geçtiği üzere. Kıyamet gününde yerin çevresinde, yerin üzerinde melekler saf, saf olurlar. Ve cia yemeyizim bir cehenneme o gün cehennem getirilir. Rüyefi kavru i taala. Ve cia yemeyizim cehenneme. Cenab-ı Hak'ın ve cia bir bi cehenneme ifadesiyle ilgili olarak şöyle rivayet edilmiş: Yannahtu saqü ile mahşeri. Cehennem mahşer yerine serkediyor. Bise dıine elfizimamin 70 bin halatla yumsiku kulle zimamin sebeğine erfe meleki her bir halatı 70 bin melek tutar. Yani bu çokluktan kinayadır. Yoksa bizzatihi 70 bin değil. Yani binlerce melek tutar manasında feyatrucu minha unukun feyenteki el cebabirete minel kuffari feyunteka el cebabiretü minel kuffari feyatrucu ha unukun Orada bir takım boyunlar çıkar. E, feyentaki diye şeklinde okursak Cenab-ı Hak ayıklar. El cebabirete zorbaları, zorbaları, münevkuffari, kafirlerden, inkarcılardan, zorbaları, inkar edenleri, münafıkları orada ayıklar. Fi hadisin tabili. Bu e, uzunca bir hadisten alınmış küçük bir alıntı demek istiyoruz. Bi ihtilafil elfaz farklı lafızlarla gelmiş hadisi. Ve kabulü taala yeme izin yeterek insan ee, Cenab-ı Hakk'ın şu sözüne gelince o gün insan anlar, hatırlar yani neyin ne olduğunu e, tabiice ise tam manasıyla bilir, öğrenir. Manahu yeterek isyanahu ve maafatehu miner ameli sal. Hem isyanını bilir hem de amel Salihten yapmadığı, kaybettiği fate kaçırdığı yapamadığı mafate kaçırdığı şeyleri bilir. Hatırlar. Falehus salebiyyû <gülüyor> yevme izin yetezekkerû ve <gülüyor> <"Lakale> kâle salebiyyû salebi demiş ki yevme izin yetezekkerûl insan o gün insan anlar. Her şeyi anlar artık. Artık tam manasıyla anlar. <gülüyor> Ey yetta'izû ve yetû Artık öğüt alır ve tevbe eder lâ artık bunun öğüt almasının, tevbe etmesinin, ahirette tevbe etmesinin bir faydası olabilir mi? Dünyada tevbe edecekti, dünyada öğüt alacaktı. İntaha. Yaqulu ve şöyledir. Ya leyteni qablen tul hayati keşke bu hayatım için bir hazırlık yapsaydım. Bu hayatı, bu hayatı görmeden önce önce bir takım güzel amelleri gönderseydim, daha önceden gönderse, gönderseydim. Feyyam'e izin. işte o korkunç günde, la yuazzi bu azabehu ahad. Hiç kimse Allah'ın yaptığı azap gibi bir azapta bulunamaz. Hiç kimse Allah'ın azabı gibi bir azapta azap edemez. Yani çok şiddetli bir azaptır. La yusaku wa saqehu ahad. Hiçbir kimse Allah'ın vurduğu suçlulara, zalimlere, münafıklara vurduğu zincir gibi, bağ gibi bir zinciri, bir bağı vuramaz. Ya etühem nefsu mutme, in, mutme inne. Ey imanla, nefsi itminen huzura ermek, doymak. Kişinin imanla huzura ermesi, ermesi. Ey imanla huzura ermiş kişi. İrciyi İlâ rabbiki radiyeten merdiyeten. Bir cüvayı dön. İlâ rabbiki Rabbine e, radiyeten hoşnut olarak, hoşnut olarak merdiyeten o da senden hoşnut olarak. Sen Rabbinden hoşnut, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. fi aibadi fi aibadi ifadesi benim kullarım içerisine gir. İbadi benim kullarım. Yani Allah'ın seçkili kullarının içerisindedir. Ve <gülüyor> dhuli cenneti ve cennetime gir. Ve kavluhu ya leyteni gaddemtu li hayati bu ayetin anlamı şudur. Kalehü al-cumhur <gülüyor> manahu li hayati l yürüdü fil ahireti. Yani e, ahirette e, dilediği, e, istediği o e, Baki hayatı için. Bu baki hayat için, yani bu sonsuz hayat için keşke önceden bir şeyler yapsaydım. Bunun manası budur. Bir hayatı, şu hayatım. E şu hayat hangisidir? İçinde bulunduğu hayattır. İçinde bulunduğu andır. Nerede söylüyor bunu? Kıyamette söylüyor, ahirette söylüyor. Yani bu hayatım için. فَيَوْمَ اِذٍ لَا يُعَزِّبُ عَزَابَهُ ahad, İşte o gün, o korkunç günde, o dehşetli günde hiçbir kimse Allah'ın azabı gibi azapta bulunamaz. La yu'azzibu kaza billahi ahadun fi dünya. Ha. Dünyada da dünyada Allah'ın azabı gibi hiç kimse azapta bulunamaz. Ve la yusiku <gülüyor> keve saqi yahadun Cenab-ı Hakk'ın vurduğu bağ gibi, zincir gibi, yakaladığı gibi hiç kimse yakalayamaz. Ne yah. Temilü'l <gülüyor> mana, mana şuna da muhtemeldir. Ennellahe teala la yakilu azabe kafir <gülüyor> ya mezin ila ha. Bu ayet şöyle bir anlamda söz konusudur. Şüphesiz ki Cenabı Hak, la azab kafiri, kafirin azabını bırakmaz. Ya o korkunç günde ilah hadin hiçbir kimseye, o günde, o şiddetli ve dehşetli günde hiç kimseye bırakmaz. Yani kendisi azap verir. Ve kar al kisāi yu būfat yani yüz sekuk, yüz sekuk vel ayyusiku laqara al-qisa'i bi feth ve zali, vessai. Vessai. evet o zaman şöyle olur manası ayet kelime neredeydi vel ayyusiku evet vesal kanu ahadun la yu'azzabu la yu'azzabu la yu'azzabu Azabı ahadun velâ yusakû vesâkehu ahadun. Bu şekilde de okunulmuş. Eyla yu'azzebû ki azâbû kafir ahadun minennâz. Hiçbir insan, insanlardan hiçbiri kafirin azabı gibi bir azaba uğramaz. Kafirin gördüğü azap gibi bir azaba uğramaz. Sümme Hakkabe Teala sonra Cenab-ı Hak şöyle ifade etti. Biz zikri nüfusü mü'minîne ve Müminlerin Nefisleri, müminlerin benlikleri, varlıkları hakkında e, e, ayetinde ifade etti, konuştu ve halen müminlerin durumlarını bildirdi. Fakala şöyle dedi: "Ya iyyatuhen nefsur mutme inne, ey imanla huzura ermiş olan kişi. el inne tu manahu. manası el muqinatu rai tel yakin." Yani yakinin en son sınırına ulaşarak ikbiona ermiş kişi demektir. Yakin, şüphesizlik hali. imanda, ihlasta, amelde, adalette Cenab-ı Hakk'ın emirlerini bilme konusunda en yüksek mertebeye ulaşma. Yani ilmin üç derecesi. Fehiye derece-i muzayidatun alel iman. İmana ziyade bir derecedir. Yani imandaki mertebenin yüksekliğini ifade etmektedir. Yakutül Fifi Hazar Nidaî ya eyyetün nefsül müte'in ne ifadesinin ne zaman olduğu konusunda iktifaf edilmiştir. Fakat cemaatin bir kısım cemaat şunu söylüyor: "Ainda kurucu ruhü müminin müminin ruhu çıktığı zaman kendisine böyle seslenir." Ve rubiyafii Hazariki hadisün bu konuda bir hadis de duayet edilmiş. Fifi ayıbadi ifadesine gelince, "İfifi aydadi ayıbadi salihin." Yani bunun manası şudur, salih kullarıma hazırladıklarım hazırladıklarımı bir bilseniz, salih kullarıma hazırladıklarımı bir bilseniz, ve kâle kavmün bir toplulukta şöyle demiş, ennida'un de kıyâmil eştâdi minel kubûr bu cesetlerin kabirlerden kalktığı zaman olur. ya iyyetü en nefsül mütme inne fe Irjâi ila Rabbi ki mana hu Yani irjâi ila Rabbi. Rabbine dön. Bunun anlamı nedir? Bilbâsi öldükten sonra, hadi artık sen Rabbine e, gel. Manasındadır. Ve kulufi aybâdi kullarım içerisine gir. Manası nedir bunun? Elifileş sadi. E, o e, varlıkların, o cesetlerin arasına gir demektir. Ve kila nidauhu ve an lülmü ünîne. Bir diğer görüşe göre de bu görüş biraz zayıf. En nadhıh ve el-an şu anda müminlere yöneliktir. Yani müminlere sürekli böyle denmektedir. Şu anda taqalu aharun fazanidahu innehu ve fil mevqifi indama yunteraku bi ehlin nar nar. E, bu nida innehu ve fil mevqifi e, mevqif bir bir yerde olmaktadır ki indama yunteraku bi ehlin nar ilenlar. İnnema yunteraku bi ehlin Cehennem ehli cehenneme her kelimeleri noktada bu noktada müminlere de ya eyeten nefsul mutmainne hitabı kullanılır. Öle mana en yekun el nida fi cemri cem'i hazi bu nidanın bu söylenen yerlerin tümünde olması olmamasına bir engel yoktur. Öle me tekelleme eee İbn Ataullah fi muraati ahwalin <Sessizlik> nefs İbn Ataullah nefsin halleri konusunda konuşunca rubbe sahibi virdin nice bir sahibi vardır ki zikir sahibi vardır ki attelehu anvirdihi onu virdinden attelehu onu kafir bırakmıştır anvirdihi zikrinden virdinden velhuduri fihi ve Allah'ın huzurunda olmaktan ve Allah'ın zikrini yapmaktan o e, gafildir o kişi. Velhudurifihi me'a rabbihi. Evet. Rabbi ile birlikte e, Rabbini zikretme Rabbi ile birlikte olmaktan gafildir. Nice zakir, zikreden kişi vardır ki e, bu e, Rabbinden gafil, gafildir. Rabbinin huzurunda olmaktan gafildir. Evet. Evet verhuduri <hudurufihim arabihi> fi hem tedbir fi ma'ishati <félmâíşeti> ve gayriha. Ee, yani e, dünyalık geçimini elde etme konusundaki düşünceler ve diğer şeyler e, aslında e, dili Allah Allah der ama kalbi gönlü başka yerlerdedir demek istiyorum. Mimme salih en nefsi ve diğer e, kişinin uygun gördüğü, kendisine uygun gördüğü durumlarda e, durumlardan e, aslında zikir eder gibi görünür ama e, Allah'ın huzurunda olmanın, Allah'ı zikretmekten gafildir. Olmaktan gafildir. Ve envahu vesavisi şeytani fi tedbiri la hasil Ve şeytanın vesvese çeşitleri, yani kişinin bu maişe tedbiri konusunda, dünyalık e, mal, mülk kazanma konusundaki e, gayreti konusunda Şeytanın vesveselerini, vesveselerini sınırsızdır. Vatan hasiyusu sınırsızdır. Sinirsiz, ve <gülüyor> <gülüyor> meta ata ki Allah Subhanahu ve <-fahme> Alfehme, Cenab-ı Hak e, sana e, Alfehme anhu kendisini anlama gücünü verdiğinde ne zamanki verirse arrafete keyfetesla nasıl yapacağını sana bilir. hangi kulun aklı e, genişler, aklı iyi çalışır ve kalbinin nuru genişlerse nezere nezereb Alihi min Rabbinden bir huzur ve mutluluk, bir rahmet ve merhamet yine kişiye. فَسَكَنَتْ نَفْسُهُ مِلْعَنِ الْإِطْرَادِ Nefsi de her türlü dünyevi kararsızlıktan, dünyevi olumsuzluktan fükünete erer. Yani o olumsuzluklar kalbinden gider. وَبَسِقَتْ بِوَلِيِّ الْاَسْبَابِ Sebeplerin sahibi olan Allah'a sığınır. فَكَانَتْ مُتْمَئِنَّةً O durumda da ikminane ermiş olur. Yani kalp ve dilin aynı şeyi zikretmesiyle ancak işi nefsi, e, kişi mutmainneye, ikminana ulaşabilir. Ey sakin sakineten, müsteslimeten li ahkamilla, sessizce, sakin olarak, teslim olarak Allah'ın ahkamına e, yapışır. Sabiteten li ahkarihi ve memdudeten biteyyidihi ve envarihi, Allah'ın kaderine yapışır, sabit bir şekilde yapışır. Ve memdudeten, memdudeten biteyyidihi ve envarihi, Cenab-ı Hakk'ın e, nurlarını e, nurlarına e, uzanır. E, nurlarını teyhit etmesine uzanır. وَتْمَا اَنَّتْ لِمَوْلٰهَا e, Kişi mevlasına, mevlasında huzur bulur. وَاِلْمِهَا بِيَنَّهُ يَرَاها e, Kişinin e, o kişinin şu ilminden dolayı Rabbim beni görüyor ve biliyor ilminden dolayı sürekli sürekli devamlı e, bu şekilde Allah'ın kendisini güzelttiğini Allah tarafından kendisini de Allah tarafından gözetlendiğini bilir ve bu şekilde itminana ulaşır. Ulaşır. Festa hakat en yukale leha o zaman o kişiye şunun demesi müstahak olur yaa iytüen nesul mutme inne ey itminana eren kişi. İrca ilâ rabbiki râdiyeten diye Sen Rabbinden hoşnut olarak, Rabbinde râdiyeten sen Rabbinden hoşnut olarak, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Ve fil âyeti fesâisu azîmetun lâha. Bu ayette birçok hususiyetler söz konusudur. Minha terfiû şemihâ bit tekniyetiha ve methiha ve teme'nineti senâ minhu subhânev. Cenab-ı Hak'tan bir itminan, bir e, övgü, bir niteleme ifadesiyle, niteleme ile onun o kişinin derecesini yükseltme söz konusu söz, söz konusudur. Yani çünkü Cenab-ı Hak şunu şöyle söylüyor: "Ya yetüen nefsur müte'inne, irca'yı ila Rabbiki radiyyetem diye Bu ifadelerde kişinin e, Cenab-ı Hakkın o kişinin değerini yükselttiği ve e, değerli şanemin şerefini yükselttiği söz konusudur. <gülüyor> Aleyha <Sar> <effectively> <Jamie>, bil evet, tevekkülü <Sar> <anak -anlicen> aleyhi kişinin Cenab-ı Hakk'a tevekkül ettiğini ve ona tam anlamıyla e, teslim olduğunun göstergesi vardır yine bu ifadelerde. El mutme'innu el münkafidu minel ard. Yani mutme'in demek, yeryüzünden yeryüzünde yaşayışı güzel olan kişi demektir. Yaşayışı güzel kelamı kiخفضت بتواضعها وانكسارها tevazusuyla kibrini kırarak eğer kişi güzel bir şekilde yaşarsa yaşarsa esna aliha memnun olur o kişiyi bundan dolayı Cenab-ı Hak över yüceltir değerli kılar zaminha kavluhu Yine ondan bu ifadeden anlaşılan anlamlardan birisi de radiyatin e anillahi fi dunya bi ahkamı ee, Radyeten yani Allah'tan, dünya hayatında Allah'tan razı olarak ve hükümlerinden razı olarak ve manası ise fil ahireti vücudihi ve in'amihi Cenab-ı Hakk'ın da ahirette senden hoşnut olması demektir cömertliğiyle ve nimetleriyle ve fizalike işaretun lil'abdi ennehu la yahsulu lehu en yekune merdiyen bu ayet-i kerimede şuna da bir işaret söz konusudur kulun Allah'tan rüşt olması, Allah'ın kulunu sevmesi, ahirette sevmesi e, ancak <gülüyor> ancak o kulun dünyada Allah'tan razı olmasıyla yani Allah'ın Allah'tan ve Allah'ın hükümlerine sebep ona göre yaşamasıyla ancak mümkün olabilir. İntaha tenvir. Herhalde bu tevil Rumî'kistan İbn Abbas'ın tefsirinden alınmış. Evet arkadaşlar dersimiz bitti. Teşekkür ederiz. Hayırlı geceler.